Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlıktasınız. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda Cenk Dereli'ye bağlanıyoruz şehir arasından. Merhaba Cenk. Merhaba Yağmur, ne haber? İyidir. Sen nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Umarım dinleyicilerimiz de iyidir. Umuyoruz ki Cenk burada olmayınca biz bari telefondan getirelim dedik. <gülüyor> deyip bir gündemi değerlendirelim dedik aslında. Yine güzel havalarda konuşalım mı? İstanbul'a yaz geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> İsveç'ten sonra bilmiyorum. <gülüyor> Olsun ee, ama e, mimarlığın gündemine konular yağmur gibi düşüyor. Sağına yağmur sağlıklı. gibi, kar gibi, dolu gibi, <gülüyor> dolu güneşli, gibi, bulutlu aynen. her türden var biz de sunalım dedik. Ee, müzeler haftasından isterseniz bahsedelim 18-24 Mayıs arası müzeler haftası olarak kutlanıyor 10. Avrupa Müzeler Gecesi ile başladı 18'inde ve 30 şehirde müzeler, kimi müzeler gece arasına kadar açıktı bilmiyorum senin gezme fırsatın oldu mu İstanbul'da 3 müze vardı İzmir'de sanırım 3 müze açıktı diye hatırlıyorum çok da keyifli yani, oldu pardon şey, e, sen de paylaşımlarda bulundun hatta ben ee, açıkçası tam tarihleri biraz kaçırmıştım. Ee, senin paylaşımlarında, sosyal medyadaki paylaşımlarında uyandım <gülüyor> aslında konuya. <gülüyor> Çünkü e, Ayasofya'nın gece manzarasının, daha doğrusu gece ışığında Ayasofya'yı gezmek e, etkileyici olmuş olsa gerek. Çok, çok ee... inanılmaz bir deneyimdi. Ben senede bir iki zaten giderim. Yeri de ayrıdır ama hep gecesini merak etmişimdir Ayasofya'nın. Hmm. Çok hmm. yumuşak, karanlık, büyük, sarmalayan güzel bir hali vardı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu deneyimi yaşamanızı diyeyim. Ya bir de şöyle bir şey aslında Avrupa'nın pek çok yerinde tam aynı haftaya mı denk geliyor bilmiyorum. Müzelerin uzun geceleri adıyla bu etkinlik aslında tekrarlanarak uygulanıyor. Birkaç kez ben de denk gelmişim Tabii orada şu oluyor özel müzeler artık kent müzeleriyle beraber kalabalık bir yöntem. Mekan grubu bu etkinliğe katıldığı için sokaklarda gece geç saatlere kadar e, o müzenin bu müze benim çoluk çocuk e, evet. genç yaşlı e, dolanıyor insanlar. E, o da bayağı ilginç bir manzara. E, hani sayı olarak da e, aslında belki e, yani kurumlar bunun içine dahil olduğu zaman daha da şenlenecek e, ama belki de en önemli yanı işte senin de Eşodun deneyim gibi normalde e, o saatlerde içine pek girilemeyen e, mekanlara giriyor olmak geceden e, o bayağı önemli bir deneyim yani mimari açıdan da öyle yani hani Kesinlikle. bir yerin gündüz e, hissini gece hissini yaşamak e, çok ayrı şeyler Ayasofya'da şüphesiz çok ee, özel bir mekan ve bunun için biçilmiş kaftan yani böyle çok. bir deneyim Çok. Bir de el ayak çekilince kedilerin hüküm sürmesi hali enteresandı diyeyim. Bu arada söylediğini ben deneyimlemiştim birinci elden. Hakikaten Hı. kıştı diye hatırlıyorum. Çok soğuk bir geceydi ve sabaha kadar açıktım. Milyonundayken ben ve Hı. çok uzun bir kuyruk vardı. Gecenin ikisinde ne yapıyor bir insanlar diye kuyruğa bir karışmıştım ve bütün müzeler açık bir şenlik ortamı var. Hakikaten çoluk çocuk ve müze yönetiminin üşümeyen soğukta beklerken de sıcak şarap falan dağıttığını hatırlıyorum. Yani hakikaten bir şenlikti sabah kadar süren hafta içinde. Yani, e, bu tabii işte şunun da bir göstergesi tekrar mimarlığın e, kendi gücünün aslında onu ya yani mimari mekanın nasıl işletildiği ya da kullanıldığı karşısında o gücün ne kadar aciz olduğunun da büyük bir göstergesi bu. Yani bir tarafta örnek olarak verelim İstanbul'da Ayasofya gibi. Tüm dünyanın mimarlık tarihi için çok önemli olan bir e, yapı var. E, diğer tarafta da belki çok modern bir kent müzesi daha belki iki sene önce açılmış olan bir yer. Her iki mekanın da kuvveti ya da kullanılabilirliği onun evet. biraz da e, nasıl işletildiğiyle de alakalı ancak işte senin de tatlı bir anı olarak anımsadığın bu kentsel deneyim eğer o ortamı yaratan girişimciler ya da yöneticiler varsa mümkün oluyor o binanın sadece orada olması ya da o binanın içerisinde gerçekten çok kıymetli şeyler oluyor olması yetmiyor onu da tekrardan söyleyelim yani mimarlık sadece ne yazık ki yapılar ya da öyle diyelim çok iyi mimarlar tarafından tasarlanıp ...enteresan iyi yapılar olarak inşa edildiğinde değerlerini bulmuyor. Onun dışında iyi de işletilmeleri gerekiyor. Açıkçası özellikle kamu yapılarının ya da kamusal işlevliği müze mekanı gibi yerlerin. Yani dilimizden düşürmediğimiz bir katılımcı politika sözü var birkaç yıldır ama... ...tabii buna kentlilerin tepkisi de enteresan. Ben mesela şaşırdım hani çok çok az insan vardı ve örneğin Antalya'daki müze yeni açılıyor. 1600 kişi yanlış hatırlamıyorsam. ...girdiği gece kaydedilmiş ama İstanbul gibi bir yerde hele Sultanahmet Meydanındaki Ayasofya Müzesi, ...Arkeoloji Müzesi açıktı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi açıktı. Beklediğimden çok az bir ilgi olduğunu gördüm. O yüzden de bunun adını anmakta fayda var. Demişken bir, bir yandan da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden biraz bahsedelim isterim aslında. Yeni açılan bir müze ben de ilk defa gece haliyle tabii gezme şansını buldum. Bu mekanın bilmiyorum senin Yeni açılan derken daha doğrusu... E, Restora edilen yeni diye düzeltelim. Yeni. Evet hı hı. aslında bu tabi Osmanlı döneminde açılan son müze bayağı da eski müze Osmanlı Hamdi Bey'in başkanlığında bir komisyon tarafından yürütülüyor. Süleymaniye Külliyesi'nden İbrahim Paşa Sarayı'nda hala orada olmakta olan koleksiyon oraya taşınıyor. Ve tasarımhane tarafından ki PTT Pool Müzesi'nde yapan ve başarılı işlere imza attığını düşündüğüm bir genç tasarımcılar ekibi tarafından yapılan restorasyon çalışması bitti. Bu kar zamanında ben yeni tamamlandığını hatırlıyorum. Mart ayında açılmıştı sanırım. Şu anda açık ve ben gerçekten şaşırdım. İslam kültürü ve sanatın çeşitli dönemlerine ve Osmanlı'ya ait kutsal emanetlerinin de yer aldığı için de 45 bin adet eser varmış. Gerçekten büyük bir koleksiyon ve bir mimar yapı deneyimi olarak da ilginç buldum gerçekten o yapıyı. günüz halini bilmiyorum ama ışık oyunları, bol miktar çelik cam kullanılmış. Zaten tarihi hipodromun kalıntıları üzerinde at meydanında yer alan bir yapı. Bunlar öne çıkmış. Bina ile ilgili bilgilendirmeler olsun. Bir takım ışık, gölge, algı oyunlarıyla birlikte farklı desen çıkarımlarından tutun perspektiflerden Süleymaniye'yi görmeye kadar ilginç. Kimi görürler yakalayabiliyorsunuz diyeyim. Sadece bir ya koleksiyon bir görmekten binanın, başka. Binanın kendisi de çok önemli bir çok. yapı. Bütün o Sultanahmet çevresindeki şöyle yani külliye demek doğru olmaz ama yapı grubu içerisinde de özel bir yeri var. Aslında o binanın hem tarihsel olarak da yani kullanım kendi sahip olduğu döneminde özellikle kullanımıyla da özel. O yüzden uzun süredir süren bir tadilatı vardı. Sonunda açılmış olması da sevindirici. Yani tekrardan orayı ziyaret etmek ve yeni bir deneyime doğru açılmak iyi bir haber aslında. bakarsan. Diyelim ve görmenizi öneririz diyelim. Ki bina da Kanuni Sultan Süleyman tarafından sadrazama hediye olarak yapılan bir bina. Mimarlık tarihi açısından Aynen. da ilginç bir hikayesi vardır. Genelde Osmanlı sivil mimarisinde ahşap kullanılırken kagir bir yapı olması olsun. Cezaevi, kışla gibi çok farklı işlevlerde kullanılmış olması olsun ve tasarım halinde söylemlerinde şundan bahsediyor. Biz binanın ve bölgenin de belliğini aslında açmaya çalıştık gibi. Bana keyifli bir yapı olarak göründü gerçekten restorasyon sorusunda diyelim. deyip bir başka gündemden bahsedersek. Tamam. Kent demişken, kent belliği demişken kent heykeli yarışmasından başlasak acaba absürt. <gülüyor> absürt heykel İzmir. yarışmasından. Şimdi açık Aynen. mimarlıkta biz zaman zaman yarışma duyuruları yapıyoruz. Bir başkasını yapalım, absürt bir başkasını yapalım dedik. 21 Mimarlık Dergisi üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Tabii gündemde ilginç bu Atatürk Orman Çiftliği'ndeki... ...otorobotlar üzerinden kopan bir kavga oldu uzun süredir devam eden. Mimarlar Odası için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek... ...Graniz kafası bizim otorobotun Mimarlar Odası'ndaki mimarlardan daha iyi çalışır diyor. Mimarlar Odası suç duyurusunda bulunuyor. Gökçek kamu düzenini bozmak gerekçesiyle şikayetçi oluyor, yargıdan dönüyor. <gülüyor> Üzerine bir dinozor Ekil dikiliyor 10 metre yüksekliğinde. Hani bu da bir intikam gibi 3,5 metreymiş otorobot. 10 metrelik bir T-Rex geliyor hani... Absürt bir hikaye gerçekten. Sonra Twitter'da oylama yapılıyor ve seçilen Dino Can in ismindeki 40 metrelik bir başka uzun boylu otobur dinozor heykeli geliyor. Ve bu değiştirilecekmiş gibi bir gündem yanında tabii bizim meşhur e, selfie çeken şehzade heykeli geliyor gibi bir. Ortam yani ben... var. <gülüyor> doğru doğru tamam doğru. Şimdi yarışmadan bahset istersen sonrasında ben... Evet yarışmanın şersi öncesindeki... Selvi çeken Şehzade'yi <gülüyor> <gülüyor> sevdiğim için <gülüyor> ona da <gülüyor> Bağlamsa olarak seviyor olabilirsin ama. 21'de <gülüyor> şöyle bir sebeple bu yarışmayı ortaya atıyor. Hani bu sanatla belediyeciliğin buluştuğu kent heykelleri mimarları ve sanatçıları saf dışı bırakıyor ve yaratıcılıkla belediyeler bunların hepsini sollamış durumda. Hepinizi göreve çağırıyoruz diye bu yarışmayı ilan ediyor. Katılımda çok basit. İstediğiniz her teknikle ürettiğiniz herhangi bir kent heykelini ki absürt olan bir kent heykelini 21'in XXI olarak yazılıyor. Facebook sayfasında postluyorsunuz. Onlar da paylaşıyorlar. En çok beğenilen kimi paylaşımları da ...yayımlayacaklarmış bir sonraki sayılarında... ...ki bu aslında bir farkındalık oluşturmak... ...ve bir tartışma ortamı oluşturmak... ...açısından da ilginç. üçüncü sunuyu ...gerçekleştiriyorlar. Daha önce hatırlarsın... ...sen de Çamlıca Cami ve... ...Taksim Meydanı için yapmışlardı ve... ...ben evet. gerçekten... ...hem gülmüş hem ağlamıştım sanırım... ...paylaşımlara bakarken. Yani şöyle bir şey var... Ee, ...bu tarz... ...yarışmalar, şimdi web sitesinin... E, ...tam adını hatırlayamıyorum ama... ...mesela benim de... E, Katıldığım e, İsviçre'de ki minare krizi vardı bir ara. Bilmem hatırlar mısın işte. Hayır. Şeyde, e, Müslüman ibadethaneleri için e, minare dikmek gerekli mi gerekli değil mi diye. E, ve e, mimari bir öğe üstünden aslında kültürel bir ayrışma e, ya da bir çatışma ortamını körükleyen bu tartışmanın e, bir şekilde ayrımı. Ayrım, yani ...kentsel mekanda e, ayrımcı tartışmaları körüklediği üstüne bir eleştiri getiriyordu web sitesi. Ve e, İsviçre bir problemimiz var e, diye bir yarışma e, başlatmıştı. Orada da çok ilginç fikirler vardı tabii ki. Çünkü kültürel konteksten de bağımsız olan şeyler geliyor. Hani işte Müslüman coğrafyadan gelen önerilerle Müslüman olmayan coğrafyadan gelen öneriler arasında bayağı bir fark oluyor. Ama bu e, absürt heykel yarışması <gülüyor> eğlenceli bir şey bir yandan... Ben şehzade seviyorum açıkçası. <gülüyor> devam etmek <etti>. isterse. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor olabilirsin ama bu yarışmaya dair de ben şunu düşündüm. Hani ne paylaşırsak paylaşalım o kadar absürt olabilecek mi? Ya da ne bağlam nasıl absürt olabilecek? Tabii bu i̇şte da ayrı zaten, bir tartışma konusu. Yani şöyle bir şey yani e, tasarım alanından gelen birinin de kentsel mekanı yerleştirilecek olan heykelin ya da bir heykeltıraşın da Kentin o alanına yerleştirilecek olan heykelin karakterine dair en doğru kararı vereceği de şüpheli. Aynı zamanda kentinin de yani sunulan seçenekler arasından tercih yaptığı zaman işte din hocam uzun boyunlu diğer din hocam ya da kısa boyunlu öteki Dino Can <gülüyor> gelip yerleştirilebiliyor. Demokratik bir ortamda ee, o Twitter'da oylandı yalnız lütfen öyle bir fark var arada. Yani bu da <gülüyor> aslında yani şimdi öyle bir ilginç kendi yani mesela bağlantı kuralım kısımlar arasında 21'in yarışması da öyle olacak. Yani internet ortamında en çok beğenilenler Tabii. çıkacak belki. Ya da belki e, editöryel bir eleştirel e, bağlam da kurabilmek için e, belki editörler e, tartışmayı açan e, işleri de ön plana çıkartabilirler. E, ama işte e, bu tartışmaları e, daha derinlikli yapmak e, lazım galiba ama... Şu kesin yani ben benim açımdan en azından e, tek böyle bir e, karakterin verdiği kararlar üstünden hala kentsel mekandaki e, müdahaleler e, meşrulaştığı sürece yani sürekli bu hala devam ediyor olduğu sürece en problemli e, durumun bu olduğuna evet. e, kanaat getirebiliriz çünkü. Aslında çok farklı değil şöyle bir örnek vereyim başka bir yerde benimkisi olarak başıma gelen bir şey e, yaptığımız tasarımda yere döşediğimiz taşın şekline e, ve uzun e, diğer proje aşamalarından da kesinleşmiş proje aşamalarında rağmen e, belediye başkanı gelip yo hayır bu boyutta taş kullanacaklar e, şöyle dizecekler diyebiliyor şimdi bunun e, hani meydana bir dinozor heykeli mi dikelim ...den aslında iç motivasyon olarak... ...hiçbir farkı yok. Evet. Ee, e, ama işte... E, ...diğer türlü o zaman... hani ...kentsel mekanda sanat... E, ...nasıl var olacak ya da sanat eseri... ...diyebileceğimiz heykeller diyelim ki... ...ya da herhangi bir müdahale eseri... ...olan şey, kentsel mekanda konulabilecek her şeye... Dair ...karar nasıl üretilecek sorusu da... E, ...birkaç kişinin... ...kararını verdiği ya da işte ne bileyim... ...a işte gidelim gezelim de... E, ...başka yerlerde ne yapıyorlar... Ee, biz de benzer bir şey yapalım e, demekli de olmuyor ee, biz zaten e, yani biliyoruz ki e, çoğu e, yerel yönetim kademesinde de e, o müdürlüğün diyelim ki e, profesyoneli olan insanlar da e, çoğunlukla çalışmıyor. Atama, e, iş alma e, yöntemleri dolayısıyla. E, bunlar hepsi aslında bütün bu e, zorunlu tutsaklık, daha doğrusu tutsaklık zaten bir zorunluluk getiriyor da bu tutsaklığı <gülüyor> oluşturuyor yani. O dinozor mu, bu e, robot heykeli mi evet. yoksa işte selfie çeken başka biri mi e, arasında kalıyoruz yani. Gibi ve evet bunlar arasında düşünmeye kendimizi zorluyoruz. Kısa bir ara verelim Ama, istersen uzun tiradın tamam. ardından. Süper. Ne tamam. dinliyoruz Cenk? Uzaklardan istek parça da gönderdi Cenk Hasan dereli. Ne gönderdi? Aynen. Geçen hafta e, vefat eden e, blues'un efsanesi B.B. King ile e, beyazların e, efsanevi a, aynı zamanda da İngiliz e, blues'cularından biri. Ellie Cloughlin'ın beraber e, parçası Riding with the King dinleyeceğiz. Gelsin bakalım. <gülüyor> Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold, I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Açık mimarlıktasınız. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda Hasan Cenk Dereli ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. En son bu absürt fikirlere çağrı yaşamasından bahsetmiştik. 21 dergisinin ve bir kentte tartışma ortamı olan biten üzerinden yarattığından bahsetmiştik. Bir başka karşı hareketin adını bu noktada anmakta fayda var diye düşünüyorum. Müziksiz mekanlar diye bir oluşum var. Birkaç seneden beri projeler üretiyorlar. Duydunuz mu bilmem. Duymanızı öneririm. En son bir çalışma yapmışlar. ...oyum seçim müziği yayını yapmayan partiye gibi bir mottosu var bunun. Ve tüm partileri halkı rahatsız edecek şekilde seçim araçlarında ve bürolarında müzik yayını yapmamaya davet ediyor. Ki müziksiz mekanların kuruluş fikri de müzik mekan, müzikli mekanlar olduğu gibi müziksiz mekanlara da ihtiyacımız var. Müzik bir zevk meselesidir, ortak bir müzik zevkinden bahsedemeyiz. Bu müziği de değersizleştiriyor diyor ve Türkiye'de ve yurt dışındaki müziksiz bu... ...felsefede olan mekanların bir de haritalamasını yapıyor. İlginç diyorum müziksizlik de bir haktır diyorum. En son projeleri vardı müziksiz alışverişte onu çok düşünüyorum son zamanlarda. Sokakta bangır bangır bağıran hoparlörlerden gelen müziği kesme aparatı gibi bir şey geliştirmişlerdi. Tabi buna ihtiyacımız var mı yok mu bu da bir tartışma konusu diyelim. Değil ya mi Jake? Şöyle minik bir şey söyleyeyim Onurcan e, Çakır... İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de şu anda akademik hayatına devam ediyor. Onurcan Onurcan'ın hani önderliğinde biraz başlamış olan bir proje bu. Bir yandan da şu minik detayı vereyim. Onurcan'ın sese karşı bir hassaslığı da var. Aa, ilginç. İş biraz da oradan başlamış durumda. Çok ani ve patlayan yani çok hassas kulakları. Şimdi şuna geleceğim. Hani erişilebilirlik ya da herkes için uygun olan mekanlar tartışmaları e, sürüyor tabii ki. Yani bunlar sadece rampalar, e, görme engelli yolları e, vesaire değil. E, aynı zamanda e, böyle durumlar da var yani. Bir yandan bu e, normal dışındaki durum Bizi başka şeylere de uyandırıyor o yüzden müzikli mekanları takipte kalmakta fayda var yani müzik olmayan bir mekanda e, tatlı bir sohbet etmeye davet ediyorum yani insanları evet. e, fark edeceklerdir yani. Onlar da restoranda sadece konuşma ve çatal bıçak seslerini dinlemenin aslında ne kadar hoş olduğundan demuran bir yazı yeminlamışlardı. Güzeldi takipte kalın diyelim. Gündem evet. çok yoğun tabii Üsküdar birkaç gün önce e, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde kentsel dönüşüm başlamasına ilişkin bir nazım imar planı tadilat teklifi kabul edildi Üsküdar'a dair oy çokluğuyla birlikte. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Halk geçici olarak depolara yerleştirilecek, depo alanı olan bir yerdeki konutlara yerleştirilecek ama burada bir kısıtlama yapılmadığı için işin nereye doğru gidecek gibi kaygılar taşıdığını belirten kimi kişilerin yazıları yayımlanıyor birkaç günden beri. Yassada ve Sivriada projesini biz daha önce gündem değerlendirmesinde tartışmıştık. Yelta Cenk ve ben kendi aramızda. Demokrasi ve Özgürlük Adası projesinin temel atma töreni oldu. Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirildi tören. Tabi bunlar gündemdeki sevimli kimi gelişmeler olarak da tekrar isminlerini anmakta fayda var da diyelim. Hı hı. Onun dışında bir yandan etkinliklere değinmemizden gerekirse... Salt Saltbeyoğlu'da Boğaz isimli bir yerleştirme açılacak. Yine mimarla ve kente dokunan kimi etkinlikler olarak isimlerini anladım. Mimar ve Rice University School of Architecture Mimarlık Okulu'nda öğretim görevlisi Neyran Turan ve ekibi tarafından yapılıyor. Ve 90'lı yıllardan bu yana tuhaf bir petrol boru hattına dönüşen İstanbul Boğazı'nın fiziki ve hayali hayalleriyle tekrar oluşturulması gibi bir söylemi var. Daha henüz açılmadı. Bu hafta içinde açılacak. Ben de merak ediyorum. İstiklal Caddesi üzerinde bu kadar aslında... Dolaşımın olduğu bir yerde nasıl bir söylemle gelecek gibi bir yandan da dikkat kaygan zemin Yelta, küre, Yelta Köm Küratörlüğü'nü yapıyordu. Onunla da bir Bilare Konuşma Fikriyatımız olmakla birlikte 31 Mayıs'ta sona erecek İstanbul Modern'de. Mimarlık kültürü üzerine bir sergi temasını taşıyor. Onu da görmeyenlerin görmesini öneririz diyelim. Sonra da burada hep birlikte konuşuruz diyelim. <gülüyor> Bence de Yelta'yı da bir gün İstanbul'da daha doğrusu üçümüz beraber böyle bir ortamda tekrar buluşabilirsek eğer Uyuyoruz aynı fizik mekanda e, onun üstüne de tartışma e, yapmakta fayda var çünkü yani Sergi tabii ki aynı zamanda kendi tartışmalarını da beraberinde getirdi onlar da iyi eleştiriler yani iyi eleştiriler eleştirel ortama dair iyi durumlar yarattı diyelim hani. E, beğenileri, beğenenleri, beğenmeyenleri ve e, farklı alanlardan tartışmaya açanları. Başka şeyler de vardı tabii. Foster'ın Dubai'de tasarladığı evet liste, evet kendi, inanılmaz. Onu onu söylemiş olalım minicik. Lütfen en azından isminden bahsedelim diye. Sir evet, ünvanlı minicik. İngiliz mimar Norman Foster ve ekibi Dubai'de tırnak içinde Hipster Design Village Hipster Tasarım Köyü isimli bir dev projeye imza attıklarını açıklıyorlar. Ve projenin tasarım aşaması bitti tamamlandı sanıyorum ki hani Dubai'de neden bir design district tırnak içinde olarak geçiyor? Neden bir tasarım mekanı oluşturuluyor ve neden hipster yaftası var ve... Neden Dubai'de? Bu Jean çölün ortasında Abu birdeki Louvre Müzesi'ni bana hatırlatıyor örneğin. Ve Foster gibi bir ismin. Daha önce Milyon Tasarım Haftası'ndan bahsederken de bu yıldız gösteri ve yıldız mimarların da işin içine geçip at koşturduğu alanlardan özellikle bahsetmiştim ben de. Düşündürüyor. Acı acı güldürüyor mu demeliyim bilmiyorum ama. Yani şey olarak anlıyorum. Yerin, yerin konumu, çevresinde örgütlenmiş olan sermaye... E, iletişim ağları e, Dubai'nin giderek bir e, yani Dubai'nin bir hub olarak kurgulanıyor oluşu. İnşaat sektörünün karşısına orayı yaşatacak olan başka bir endüstrinin e, ikame edilmeye çalışması yakın gelecekte. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum tabii. E, bir yandan da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şengen şengen girmesi e, <gülüyor> alanına giriyor olması. Bunlar tabii çok hani kentsel, mekansal ya da kent alanının e, kullanıcıları tarafından yeniden örgütlenmesine dair ilginç tartışmalar. E, kent politikasına dair ve kentin mimarlığına dair e, herhalde daha sonra yine konuşuruz bunu diye düşünüyorum. kentin mimarlığı üzerine bunu konuşursak oldukça ilginç okumalar çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> deyip, Riding with the King'den de en son Dubai'deki Hipster Design Village'e bağlamamız enteresan oldu <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> Riding the King Schengen alanına doğru diyelim. Kapatalım o zaman tamam. süremiz de doldu. Kapatalım. Teşekkürler Cenk. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta gündemi değerlendirdik Cenk'le birlikte. Bizi Facebook'ta ve Twitter'da Açık Mimarlık'ta takip edebilirsiniz. Açık Mimarlık blogspot.com adresindeyiz. Hoşçakalın, iyi bir gün dileriz. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.